Elhamdülillah ve ssalatu ve selamü ala Resulillah. Önemli bir mevzu var. Bu mevzunun kolay bir şekilde anlaşılması, hem bunları anlatmaya çalışan bu acizin hem dinleyen siz saygıdeğer kardeşlerimin en kolay bir şekilde anlayıp hayatımıza uygulamaya tatbike geçirebileceği şekilde anlatmayı Rabbimiz Celle Celaluhu nasip buyursun. Ona sığınıyor. Ondan yardım dileniyoruz. Kaza ve kader. İlk önce bir manasına bakmaya çalışalım. Allahu Teala'nın ezelde yani biz daha dünyaya gelmeden ya da dünya yaratılmadan önce ezelde bir şeyin ne zaman, nasıl meydana geleceğini bilmesi, bunu takdir etmesi, bunu dilemesi ve yaratması manasına geliyor. Burada bu dört maddeyi şimdi cebimize koyalım tabiri caizse, sonra lazım olacak. Ne bu? Kaderin dört merhalesi bir ilim, yani Allah'ın Celle Celaluhu bilmesi, ileride ne olacaklar konusunda. İkincisi takdir etmesi, ne ne zaman meydana gelecek bunu biliyor, sonra takdir ediyor, üçüncüsü diliyor ve dördüncüsünde yaratıyor. Kaderin böyle dört merhalesi var. Bu tarifi ilerleyen dakikalarda inşallah daha açıklayıcı bir şekilde öğrenmeye çalışacağız. Kaza ve kader arasında bir fark var mı? Bu girizgah bölümünde bunları da bir konuşalım. Konuya geçmeden önce şöyle. Bazı alimler kaza ve kader hakkında arasında herhangi bir farkın olmadığını söylemişler yani. Kaza dendiği zaman kader, kader dendiği zaman kaza akla gelebilir diye yorumlar var. Yine bazı ilim ehli insanlarda, hayır, kaza ile kader arasında fark vardır. Kaza, ezelden verilen genel hükümdür. Kader, ezelde takdir edilen o hükmün parça parça zuhura gelmesine dair bir hükümdür demişler. Yine, İlim insanlarından bazı görüşlere göre kader takdirdir, kaza ise ortaya çıkarmak. Bir örnek verelim bununla alakalı. Kader ezeli takdir manasında, kaza ise bu külli kaderin Allahu Teala'nın dilediği bir zamanda, dilediği bir şekilde ortaya çıkarılması ya da yaratılması oluyor. Bir trafik kazası. Da bu örneğe verilebilir. Bir insanın başına bir iş geldi, hani bir kaza geldi başıma dedik, onda da bu örnek verilebilir bu görüşe göre. Hattabiye göre de kaza ve kader birbirinden ayrılmayan iki şeydir. Biri binanın temeli ise, diğeri de binanın kendisidir diye söylerler. Yani birbirinden ayrılamaz. Bu görüşleri sizlerle paylaştıktan sonra deriz ki en doğrusunu Allahu Teala bilir. Kaza ile kader arasında bir fark var mıdır yok mudur efendim ayrı olarak kullanıldıklarında bu lafızların her birinin diğerini kapsadığı hususunda esas görüş nedir bunları Rabbimiz Celle Celalohu bilir. Bu programda zaten Kur'an-ı Kerim ve sünnet çerçevesi içerisinde bilgilenmeye çalışıyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu yardımcımız olsun. Şimdi kadere iman diye iman rükünleri yani şartları var bunu biliyoruz. Kadere imanın farz oluşuna dair delilimiz var mıdır? Var. Allahu Teala'nın ezelde her bir işi bildiği ve takdir ettiği her bir işin bu takdir üzere olduğuna dair çok sayıda ayet var. Onlardan bir iki tanesini hemen sizlerle paylaşayım. İlki Kamer suresinde geçecek. ikincisi Ahzab suresinde geçecek. Üçüncüsü de Taha suresinde geçecek. Şöyle buyruluyor. Muhakkak ki her bir şeyi bir kader ile yarattık. Yani Allah-u Teala her bir şeyi ezelde takdir etmiştir. 2- Bu daha önce gelip geçen ümmetlerde de olan Allah'ın sünnetidir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. Yani hükmedilmiş bir kader kesin hüküm manasına geliyor. Devam ediyoruz. 3- Medyen halkı arasında da yıllarca kalmıştın, sonra bir kader üzere buraya geldin ey Musa. Yani bu herhangi bir sözleşme olmaksızın, Allah'ın takdiri ve iradesi üzere cereyan etti manasına gelir. Ve son olarak Abese suresine geçiyoruz. Sonra da o meni nutfesini, Belirli bir sureye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Biz işte böyle takdir ettik. Ne güzel takdir ederiz biz. Yani kardeşlerim, o suyu Allah'ın bildiği ve takdir ettiği belli bir süreye kadar içinde kalacağı bir yere, ki orası neresi? Rahimdir, oraya yerleştirdik. Bunu biz takdir ettik. Ne güzel takdir ederiz biz. ''Sizin aranızda ölümü biz takdir ettik ve biz önüne geçilmiş olanlar değiliz. Yani o tasarrufu biz yaptık ve biz bundan aciz değiliz.'' manasına geliyor. Ve en meşhur olan bu konudaki ayetlerden iki tanesi de Abese suresi ve Vaka suresinde geçiyor. ''Yeryüzüne üstünden ağır baskılar.'' dağlar yerleştirdi. Onu bereketli kıldı. Arayıp soranlar için gıdalarını tam dört gün içinde yetiştirmesi kanununu koydu. Takdir etti. Bir damla sudan yarattı da onu takdir etti. Yani ecelini, rızkını, amelini ya da yani sonunu, şaki ya da sait oluşunu takdir etti demektir. Allahu Teala'nın her bir şeyi takdir ettiğine dair çok sayıda ayet-i kerime bulunmakta. Şimdi konunun daha iyi anlaşılması ve sıkılmamanız için bazı kıssalar aktaracağım. Bu kıssalar hikaye kitaplarında değil, Kur'an-ı Kerim'den gelecek. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerden ve birçok insandan bahsedildiğini görüyoruz bu konuda, onların kadere dair sözlerini duyuyoruz. Onlar onun dilediğinin olacağını, dilemediğinin olmayacağını söylüyorlardı. Şimdi gelelim bu bölüme. Örneğin Nuh aleyhisselamın kısasında Allahu Teala Hud suresinin 32 ve 34. ayetlerinde bizzat buyuruyor şöyle ki, Dediler ki, ey Nuh bizimle mücadele ettin ve bize karşı mücadelede çok ileri gittin eğer doğrulardansan, kendisiyle bizi tehdit ettiğini, yani azabı bize getir. Nuh, onu size ancak dilerse Allah getirir ve siz onu aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi helak etmeyi diliyorsa, ben size öğüt vermek istesem de, öğüdümün size yararı olmaz. O sizin Rabbinizdir ve sonunda, ona döndürüleceksiniz, dedi. Sonra ne oldu? Onlar Nuh aleyhisselamdan acele yollu azabı istediler. Ey Nuh dediler, bizimle mücadele ettin. Yani bizimle tartıştın. Bizim dediğimizi dinlemedin. Bunu ikide bir devam ettirdin. Biz sana tabi olmayacağız. Hani senin o ikide bir dediğin azap azap vardı ya, Getir bakalım tehdit edip duruyordun diye. Nuh aleyhisselam da onlara her şeyin Allah'ın izniyle olabileceğini ancak Allah dilerse azabın geleceğini söylüyordu. Daha sonra Nuh aleyhisselam Allahu Teala onları helak etmeyi dilemişse zaten nasihatinin yapmayın etmeyin demesinin hiçbir fayda vermeyeceğini de onlara söylüyordu. Allah-u Teala'nın iradesinin galip olduğunu ve onun dilemesinin zaten gerçekleşeceğini bildiriyordu kavmine. Nuh aleyhisselam bu mücadeleleri verdi, kaderle alakalı bunları kendisinden dinlemiş olduk. Ve Saffat suresinde de İbrahim aleyhisselam geçiyor. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselam ile olan İmtihanı bize aktarılıyor. Hemen Kur'an-ı Kerim'e dönelim. Çocuk büyüyüp yanında koşacak çağa erişince bir gün ona, ''Evladım, rüyamda seni boğazlamaya giriştiğimi görüyorum. Nasıl yaparız bu işi? Sen ne dersin bu işe?'' dedi. Oğlu, ''Babacığım, sana ne emrediliyorsa onu yap. Allah'ın izniyle benim de sabırlılardan biri olduğumu göreceksin.'' dedi. Şimdi bu ayeti inceleyelim. Çocuk büyüyüp yanında koşacak çağa erişince buyruluyor. Yani onunla birlikte hareket edip ona destek verme yaşına erişince manasında. Biliyorsunuz çocuklar daha çok bu dönemde anne ve babalarının gözdesi oluyorlar. Tam sevilecek, ilgi gösterilecek zaman. İşte bu dönemde babası Rüyasında onu Allah'ın emriyle kestiğini gördü. Evet, peygamberlerin rüyaları da bizim rüyalarımız gibi değildi, Vahidi, Oğul, tamamen teslim bir vaziyette, babacığım dedi, sana ne emrediliyorsa onu yap. Allah'ın izniyle, benim de sabırlılardan biri olduğumu göreceksin dedi. İsmail aleyhisselam, kendisinin sabırlı biri olduğunu söyledi. Tabi bunu Allah'ın dilemesine bağlamayı da unutmadı. Çünkü Allahu Teala'nın dilemesi olmadıkça hiçbir şey meydana gelmiyordu. Bunu da bizzat anlattı. Yusuf Suresi'nden de bir delilimiz var. Yine kadere imana dair kıssaları paylaşmaya çalışıyoruz. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor: Annesiyle babasını tahtına oturttu. Hepsi onun önünde saygıyla eğildiler. Yusuf, Babacığım, işte küçükken gördüğüm rüyanın tabiri. Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. O bana nice ihsanlarda bulundu. Beni zindandan kurtardı. Ve nihayet şeytan, Benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirip bana kavuşturmakla da beni ihsana gark etti. Gerçekten Rabbim, dilediği kimse hakkında lütufkardır. Şüphesiz O, alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilen tam hikmet sahibidir, dedi. Yine biraz ayrıntıya girdiğimizde ne buyuruldu? Gerçekten Rabbim dilediği kimse hakkında lütufkardır. Yani bir şeyi irade ettiğinde sebepler yaratır, onu kolaylaştırır. Kullarının menfaatini en iyi bilendir. Fiilinde, sözünde, takdir ve kazasında, dileme ve seçmesinde hikmet sahibidir. Zaten Yusuf aleyhisselamda Olmuş ve olacak şeylerin tamamının Allah'ın takdir ve kazası istikametinde gerçekleştiğine inanıyor, bunları söylüyordu. Yine kader konusunda, takdir konusunda devam ediyoruz. Sırada Araf suresinde Musa aleyhisselam ve sapık kalmi ile alakalı imtihanı var. Şöyle buyruluyor. Ayette, Musa tayin ettiğimiz müddette milletinden yetmiş kişi seçti. Onları sarsıntı tutunca dedi ki, Rabbim, dileseydin daha önce onları ve beni helak ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıklarından ötürü bizi yok eder misin? Bu, senin imtihanından başka bir şey değildir. Bununla dilediğini saptırır, Dilediğini doğru yola iletirsin. Bizim dostumuz sensin. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen bağışlayanların en iyisisin. Burada dikkat etmemiz gereken bir yerdeyiz. Dileseydin daha önce onları ve beni helak ederdin. Yani bizim günahlarımız yüzünden helak etmeyi dileseydin, bu vakitten önce de helak ederdin. Musa aleyhisselam burada günahını da itiraf ediyor. Kavminin türlü türlü taşkınlıklarına da dikkat çekiyor. Ya da bazı alimlerin yorumu şöyle, Onları ve beni buraya gelmek üzere çıkışımızdan önce helak etseydin de İsrailoğulları bunu görseler, beni itham etmeselerdi. Sonra ne buyuruyor? Musa aleyhisselam bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Yani bununla dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletirsin. Senin saptırdığın kişiyi hidayete iletecek yoktur. Senin hidayete ilettiğin kişiyi de saptıracak yoktur. Ancak sen varsın, mülk senin, mahlukat senin, emir senindir. Musa Aleyhisselam'ın bu sözü onun kadere imanına ispat etmiş olmaktadır. Musa Aleyhisselam Medyen suyuna vardıktan sonra belki hatırlayanlarınız vardır. Yaşlı bir adamla karşılaştı. Allahu Teala o yaşlı kişinin sözünü naklediyor. Şöyle buyruluyor. Kasas Suresi'nde geçiyor. Bana sekiz yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer bu süreyi on yıla tamamlarsan o senin tarafından bir iyiliktir. Ben sana zahmet vermek istemem. İnşallah beni salih kişilerden bulacaksın dedi. Burada delil şu. İnşallah beni salih kişilerden bulacaksın. Yani... İyi bir arkadaş, vefakâr biri olarak ya da genel manada sözünde duran dürüst biri olarak bulacaksın demektir. Son bir örnek verelim daha birçok örnek olmasına rağmen. Yine Kehf suresinde geçiyor. Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam meşhur kıssa vardır. Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselama sen benimle beraberliğe sabredemezsin demişti. Musa aleyhisselam'a ona inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem demişti. Yani Allahu Teala dilemesiyle sabredeceğim demek. Tabi bu söz senin emrine de karşı gelmem sözüne de şamil mi yoksa değil mi? Bu hususta iki ayrı görüş var. Zaten şu ana kadar anlatmaya çalıştığımız Kur'an-ı Kerim'de Kader ile alakalı imana dair, kadere iman etmemiz ile alakalı kıssaları okuduk. Bunlar bizim için zaten kafiydi. Buna benzer 12'den fazla yine ayetler vardır. Süremizi iyi kullanmak için bununla iktifa ediyoruz değerli kardeşlerim. Tabi kadere imanın olduğuna dair sünnetten de deliller var. Birkaç tanesini aktarmak istiyorum sonra... Kaderi daha iyi anlayacağımıza inanıyorum. Birincisi Cibril hadisi meşhurdur bu hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman Allah'a, meleklerine, resullerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmendir denir. Müslim'de geçer bu meşhur hadisi şerif. Diğeri Cabir bin Abdullah radıyallahu an hadisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kul kadere hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmedikçe kendisine isabet edenin etmemesinin ya da isabet etmeyenin etmesinin mümkün olmadığını bilmedikçe iman etmiş olmaz. Nerede geçiyor? silisile tül ehadisiz sahiha diye geçer buharide. Bir digeri Ali radıyallahu anın hadisidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kul şu dört şeye iman etmedikçe iman etmiş olmaz. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın hak resulü olduğuma şehadet eder. Ölüm'e Ölümden sonra dirilişe ve kadere inanır. Hadis bu Dört şeye iman etmeyen kişide imanın olmadığını ifade ediyor. Tirmizi'de geçen bir hadisi şeriftir. Böylece devam eder Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten kader ile ilgili önemli uyarılar mevzular. Değerli kardeşlerim, asr-ı saadet'te şunu görüyoruz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı nefislerini terbiye ve ıslah için çok önemli faaliyetler yürütüyordu. Allah'ın onlara bahşettiği en önemli görevlerden biri buydu. Bu terbiye ve ıslah faaliyetini şu üç hadisi şerifte daha iyi görüyoruz, hissediyoruz. Bu üçünü mutlaka bir işleyelim anlaşılır bir şekilde konunun daha iyi gidebilmesi için. Bu üç metot, üç tavsiye diyelim. Birincisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan nakledildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hayırlı amellerde, Allah'a taatte ve zorluklara sabır göstermekle kuvvetli mümin, zayıf müminden Allah'a daha hayırlı ve daha sevimlidir. Mü'min olmaları sebebiyle hepsinde hayır vardır. Yararına olan şey de Allah'a taatte hırslı ol. Allah'tan yardım dile. Taat ve yardım istemekte aciz olma, tembellik gösterme. Sana bir şey isabet ederse keşke şöyle yapsaydım da bu başıma gelmeseydi deme. Fakat Allah'ın takdiridir. O ne dilerse onu yapar de, çünkü keşke şeytanın ameline yol açar. Müslim'de geçen bu hadis-i şerifte, Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmak isteyen kişinin imanını güçlendirmesi, nefis mücadelesine girişmesi gerektiği bildiriliyor. İkinci tavsiye istihare duasıdır. Cabir, radiyallahu an’tan nakledildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an'dan bir sure öğretir gibi bütün işlerimizde istihare yapmayı öğretirdi. Şöyle derdi. Sizden biri bir iş yapmayı tasarladığı zaman farzdan başka iki rekat namaz kılsın. Sonra da Allah'ım. Ben senin ilmin gereğince senden hayır istiyorum. Ve senin kudretinle senden kuvvet istiyorum. Senin büyük fazlından diliyorum. Çünkü senin gücün her şeye yeter. Benim gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin. Ben bilmem. Ve sen bütün gaypleri kemal üzere bilensin. Allah'ım bu niyetlendiğim iş, dinim hakkında, yaşayışım, ve işimin akıbeti hakkında hayırlıysa onu bana kolaylaştır. Sonra bu işte bana bereket ver. Yok eğer bu iş benim dinim için, yaşayışım için, işimin akıbeti için kötüyse onu benden çevir. Beni de ondan çevir. Hayır neredeyse onu bana takdir buyur. Sonra beni ona razı kıl desin. Sonra da ne dileği varsa... İsteğini, hacetini söylesin. Ve üçüncü tavsiyede şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Sizden aşağıda olanlara bakın, yukarıda olanlara bakmayın. Bu, Allah'ın nimetini takdir etmeniz açısından daha uygundur. Buhari'nin rivayeti şöyle. Sizden biri mal ve yaradılış hususunda kendisinden daha üstün birinde gördüğünde, kendisinden daha aşağıda olana baksın şeklinde. Gerçekten de bu hadis-i şerifte, bugün yaşanan hasedin, kadere karşı şikayet hastalıklarının da ilacının olduğunu görüyoruz. Nefis başkalarına baktığı müddetçe, ne durumda olursa olsun, halinden hiçbir zaman razı olmuyor. Makam, Mevki sahibi de olsa, zenginlikler içerisinde de yüzse, daima, daha fazlasına, daha yukarıda olanlara bakar, mal mülkünün artmasını ister. Her daim bir sıkıntı içindedir. Ona bağlanır, cimrilik, nankörlük onu kaplar, nimeti vereni de inkar eder. İşte böyle kardeşlerimiz, bu arada bir uyarı da var Peygamber Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem kader meselesine dalmayı, araştırmayı, buna kafa yormayı yasaklamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir grup ashabının yanına çıka geldi. Onlar o sırada kader hakkında tartışıp duruyorlardı. Tartıştıkları meseleyi öğrenince öylesine öfkelendi ki Sanki yüzünde bir nar tanesi patlamış gibi kıpkırmızı oldu. Şunları söyledi. Size ne oluyor da Kur'an'ın bir kısım ayetlerini diğer bir kısım ayetleriyle karşılaştırıp duruyorsunuz? Sizden önceki ümmetler bu çeşit davranışları sebebiyle helak oldular. Böyle tartışmalara girmemelisiniz. Sevban radiyallahu anh'dan yine nakledildiğine göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular, Ashabım zikredildiğinde susun, yıldızlar zikredildiğinde susun, kader zikredildiğinde susun şeklinde. Yasaklanan şey nedir? Kader meselesinde boş şeyler konuşmak, kaderin tümünü içine alacak şekilde konuşmak, yine kader İslam'ın rükunlarından biri bu hususta, Efendimiz'den çok sayıda hadis nakledilmiş. Dolayısıyla bundan bahsetmek niçin yasaklanmış olsun? Bu gösteriyor ki yasaklanan şey sahih hadislerde bildirileni öğrenmek değil, Allah'a itiraz etmek ve bu hususta uzun uzadıya bu niye böyle, niçin böyle demektir. Yani bugün şu dakikalarda da bakın biz kaderi konuşuyoruz. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir yasağına mı biz acaba geldik, uğradık, Allah korusun? Hayır, kadere itiraz etmek, kader konusunda gereksiz tartışmalarda bulunmak yasaklanmış, onu öğreniyoruz. Değerli kardeşlerim, kader konusunda mesela Hulefai Raşid'in döneminde de yaşanan olaylar var. Onlardan bazıları mesela en meşhur olanı, Hazreti Ömer'in radiyallahu an beraberinde muhacirler ve ensardan bir grup olduğu halde Medine'den Şam'a gittiğinde bir veba hastalığı haberi alması yolda, oraya gitmemesi, geri dönmesi bu mevzusu var. İşte tam bu esnada bir fikir karışıklığı oldu, bir tartışma yaşandı. Hazreti Ömer'in gideceği yerde veba salgını vardı ve gitmek istemedi ya, bir ihtilaf yaşandı. Bazıları geldi, sen belirli bir iş için yola çıktın, geri dönmen uygun değil, gitmelisin dediler. Bazıları halkın kalanı ve işte bizler ashab senin yanındadır, onları bu vebanın üstüne sevk etmeni uygun görmüyoruz dediler. Bunun üzerine Ensar'ı çağırttı Hazreti Ömer radıyallahu an. Onlar da ihtilafa düştüler. Kimisi dedi hastalık olan yere gitmemize gerekiyor. Kimisi kaderde ne varsa olur vesaire. Baya bir tartışmalar oldu. Sonrasında da o yere gidilmedi. Yani Allahu Teala'nın kaderinden yine Allahu Teala'nın kaderine kaçıyoruz. Sözü orada meşhur oldu. Ben elimden geleni yapacağım. Benim şu anda elimden gelende hastalık olan bir yere gidip de hasta olmayan insanları hasta etmektense yine bu bir Allah'ın kaderidir, bir seçim hakkı vermiştir deyip gitmedi. Bu da tarih sayfalarında çok meşhur bir şekilde ne oldu? Yer aldı. Buraya kadar bazı bilgilerimizi tekrar ettik. Belki bir şeyler kafamızda şekillendi şimdi. Kaderin mertebelerine geçelim Kur'an'dan örneklerle beraber. Birincisi ilim mertebesi diye geçer. Allahu Teala'nın ilmi kainatta var olan ya da olmayan her bir şeyi kuşatır. O olanı da, olacağı da bilir. Olmayan şey eğer olsaydı onun nasıl olacağını da bilir. Mahlukatı yaratmadan önce Onlara dair her bir şeyi biliyordu. Onların rızıklarını, ecellerini, hallerini, amellerini, nasıl öleceklerini hepsini, onları yaratmadan evvel, onların cennetlik mi amel işleyecekler, cehennemlik mi amel işleyecekler, katil mi olacaklar, iyi mi kötü mü olacaklar, cennet yolcusu mu, cehennem yolcusu mu olacaklar hepsini biliyordu. Onun ilmi küçük, büyük, az, çok, gizli, açık, ne varsa hepsini kapsar. İşte bütün bunlar onun hem alim, bilen, hem habir haberdar olan, hem efendim, gaybı, görüneni, görünmeyeni bilen isimlerinin esmasının bir gereğidir. Bununla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'den Hemen bazı örnekler aktaralım sizlere. En'am suresinde geçiyor. Gaybın anahtarları onun katındadır. Onları ondan başka kimse bilmez. Karada ve denizde olanı da bilir. Bir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş ve kuru müstesna olmamak üzere her bir şey apaçık bir kitaptadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde, gaybın anahtarlarının ne olduğunu açıklamış ve onların Allah'tan başka kimsenin bilmediği beş şey olduğunu bildirmiştir. Yine ayet-i kerimede de geçiyor, ''Kıyamet saatinin bilgisi şüphesiz ki Allah katındadır. Yağmuru o indirir, rahimlerde bulununu o bilir, kimse yarın ne kazanacağını bilmez.'' Ve hiçbir nefis nerede öleceğini bilmez. Muhakkak ki Allah alimdir, habirdir. İşte bu ayet Rabbimizin ilminin her şeyi kuşattığına ispattır. Onun ilmi yeryüzünün derinliklerinde bulunan ve henüz yeryüzüne çıkmamış olan taneleri yağmamış yağmur damlalarını bile kuşatır. Sizin ilahınız ancak o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır buyruluyor. Hatırlayın Musa aleyhisselam buzağı heykelini yakıp küllerini denize savurmuştu. Onun ilah olmadığını ne yaptılar anladılar. Bunu yaptıktan ve onun batıl bir şey olduğunu onlara göründükten sonra Onlara ibadete layık olanın kim olduğunu haber verdi. O, uluhiyete tek olan ve ilmi her şeyi kuşatmış olan Allah'tı. Yine savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. İhtimal ki hoşlanmadığınız şey sizin için iyiliğinizedir ve ihtimal ki sevdiğiniz bir şey sizin kötülüğünüzedir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. İşlerin akıbetini Allah bilir Celle Celaluhu ayeti de yine bu mertebeye yani ilim mertebesine ait Kur'an-ı Kerim'den örneklerdi. İkinci mertebe kayıt mertebesidir. Bu Allahu Teala'nın yarattığı her şeyin kaderini yazıp kaydettiği bir mertebedir. Bu kayıt, levh-i mahfuza yazmaktır. O öyle bir kitaptır ki, orada hiçbir şey unutulmamıştır. Olan, olacak her şey bir bir oraya kaydedilmiştir. Bu mertebenin çok sayıda delili vardır ama vaktimizi iyi kullanmak için üç ispat, örneği getireceğiz Kur'an-ı Kerim'den. En'am suresi Kitapta biz Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Daha sonra onlar Rablerine toplanacaklar. İki yorumdan birine göre kitaptan maksat levh-i mahfuzdur zira Allahu Teala oraya bütün hadiseleri kaydetmiştir. Ve yine Enbiya suresinde geçiyor. Andolsun ki Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne ancak iyi kullarımın mirasçı olduğunu yazmıştık. Allahu Teala bunun şer'i ve kaderi kitaplarda kayıtlı olduğunu ve kesin olarak vuku bulacağını haber veriyor. Yine bazı müfessirler zikir kelimesinden sonra gelen zebura kitaplar manasını, zikrede ümmül kitap yani levh-i mahfuz manasını vermişler ve en meşhur olan hac suresindeki şöyle buyuruluyor. Gökte ve yerde olanı Allah'ın bildiğini bilmez misiniz Bunlar hiç şüphesiz kitaptadır ve şüphesiz bunlar Allah'a kolaydır Bu ayette Allahu Teala'nın ilminin her şeyi kuşattığına delalet eden en açık o meşhur delillerden biri onun kainatı yaratmadan evvel her şeyi bildiğini ve bunu levh-i mahfuz'a kaydettiğini bildiriyor. Bununla alakalı arzu edenler 20'den fazla ayet-i kerimeyi inceleyebilirler Kur'an-ı Kerim'de. Üçüncü mertebe irade mertebesidir. Yani kainatta olan her bir olay Allah'ın dilemesiyle gerçekleşir, onun dilediği olur. Dilemediği olmaz. Onun iradesi dışında var olan hiçbir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'den bu mertebenin delillerine geçelim. Yasin suresinde geçiyor. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı ol demekten ibarettir. O da hemen olu verir. Yani bir şeyin olması için. Bir defa emreder de o olur. Tekrara ihtiyacı olmaz. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu bir şeyi murad ettiğinde ona ol sözünü söyler, o da olur. Başka bir durum söz konusu değildir. Yine Kur'an'da geçen bir kıssa vardır. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin ve daha başka kişilerin her bir şeyi Allah'ın dilemesine bağladıkları açıkça görülüyor. Nuh aleyhisselamın kavmi Nuh aleyhisselama ne dediler? Doğru sözlülerden sen eğer o tehdit edip durduğun var ya bir şeyler azabı başımıza getir bakalım. O da onlara ne demişti? Onu size ancak dilerse Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Yine Şuayb aleyhisselam ve kavmi örnek verilmişti. Kendi dinlerine dönmesini istediler Şuayb aleyhisselamdan, o da onlara Allah'u u Teâlâ'nın dilemesi olmadan ne kendisinin, ne de kendisiyle birlikte olan müminlerin onların dinine dönmeyeceğini söylemişti. Allah bizi ondan kurtardıktan sonra, bizim tekrar sizin dininize dönmemiz, Allah'a karşı yalan yere iftiraya düşmemiz olur. Rabbimiz olan Allah'ın dilemesi dışında, ona geri dönmemiz bizim için olacak iş değildir. Rabbimiz ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Ve dördüncü mertebe yaratma mertebesidir. Allahu Teala'nın her şeyin yaratıcısı olduğuna imandır bu. Her faili ve fiilini yaratan odur. Her hareket edeni hareketini yaratan odur. Her sakini ve sükûneti, sessizliği yaratan O'dur. Göklerde, yerde, her bir zerreyi, hareket ve sakinliğini yaratan da O'dur. Ondan başka yaratıcı, ondan başka Rab yoktur Celle Celaluhu. Kur'an'dan delilleri şöyledir. İbrahim onlara şöyle dedi. Yonttuğunuz şeylerimi tapıyorsunuz. Oysa sizi de yonttuklarınızı da Allah yarattı. Saffat suresinde geçiyor. Yani sizi ve amelinizi O yarattı demektir. Dolayısıyla değerli dinleyenlerim, takdir olunan beş şeydir. Takdiri ezeliği vardır. Bu, göklerin ve yerin yaratılmasından evvel kalemin yaratılması aşamasındaki takdirdir.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 ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye açıklamaktadır. Çünkü Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Hadid Suresi 22 ve 23. ayetler. Birincisi ezeli takdirdir. İkincisi misak-ı gönlünün takdiridir. Fıtratın ilk misakıdır. Allahu Teala orada Adem Aleyhisselam'ın sırtından zürriyetini almış. Onlar zerre gibiydiler. Onları nefislerine karşı şahit kılmış ve onlara "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" buyurmuştu. Onlar da "Evet, Rabbimizsin. Şahidiz." demişlerdi. Allahu Teala da kendisini sevecekleri, onu birleyecekleri ve ona tazim gösterecekleri istidatta yarattı. Onlar güç altında bunu ikrar ettiler. Dolayısıyla nefisler yaratıcılarını ikrar ettiler ve onun vahdâ niyetini meyilli oldular. Bu fıtrat kendi aleyhlerine onların kalplerinde kaldı. Yani bu şahitlikten kasıt onların tevhidi kabul edecek fıtratta yaratılmaları. Üçüncü takdir ömürdür, ömrü takdir. Bu mutfe rahimdeyken olur. O dönemde onun erkekliği, dişiliği, ömrü, ameli, sait mi, şaki mi olacak, neyle karşılaşacak hayatında her biri ilavesiz, noksansız bir şekilde ayrı ayrı yazılır. Bunu nereden öğreniyoruz? Hac suresinin 5. ayetinde şöyle buyuruluyor. Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphedeyseniz şunu bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan yani aşılanmış yumurtadan, sonra uzuvları önce belirsiz, sonra belirlenmiş canlı et parçasından, uzuvları zamanla oluşan ceninden yarattık ki,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 bir şey bilmez hale gelsin. Ayrıntılarıyla birçok ayette, insanın özellikle yaratılışının aktarıldığı ayetlerde, daha ayrıntılar var bu konuda. Ve dördüncü takdire geçiyoruz. Yıllık takdir. Bu da Kadir gecesinde olur. Allahu Teala bunu bize Duhan suresinde buyuruyor. Şöyle, Gerçekten biz, onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçekten biz uyarıp korkutanlarız. Bir gece ki her hikmetli iş onda ayırt edilir. Katımızdan bir emirle. Muhakkak ki biz peygamber gönderenleriz. İbni Abbas radiyallahu an anlatıyor. Ümmül kitap Kadir gecesinde yazılır. O yılda olacak ölümler, doğumlar, rızıklar, yağışlar hatta hacılar o gecede kaydedilir, yani falan filan kişi bu yıl hacca gidecek, ayırt edilir sözüyle kastedilen şey, kulların gelecek yılın Kadir gecesine kadarki rızıklarına, ecellerine vs. işlerine dair hikmet içeren her bir işin o gecede yazılması, yani yıllık takdirdir. Ve beşincisi son olarak günlük takdir diye geçer, bu da, daha önce takdir olunan kaderin oluş yeri ve zamanına göre değişir. Rahman suresinde geçer, göklerde ve yerde olan ne varsa ondan ister. O her gün bir iştedir. Bir hadis-i şerif de var, konu daha iyi anlaşılsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o, her gün bir iştedir. Az önce okuduğumuz ayeti okumuş. Ona, Ya Resulallah bu iş nedir diye sormuşlar. Günahları bağışlaması, bela ve musibetleri kaldırması, kavmin birini yükseltip diğerini alçaltmasıdır diye açıklamış. Günlük takdir, yıllık takdirin ayrıntısı, tahsilatı, yıllık takdir, ana karnında takdir edilen ömürlük takdirin Tafsilatı, ömürlük takdir, misak gününün tafsilatı, o da imam-ı mübinde kalemin yazdığı ezeli takdirin tafsilatıdır diye aktarılır. En doğrusunu şüphesiz Allah'u Teala bilir. Peki biz bu kadere karşı, bu kazaya karşı sadece uygulayıcı konumunda mıyız? Hiçbir irademiz yok mu? Var irade. Allah'ın kitabında kevni irade, kaderi irade, dini şer'i irade diye üçe ayrılıyor. Onu da birer cümleyle hemen aktarmaya çalışalım. Kevni irade Allahu Teala'nın genel iradesidir. İyi, kötü, salih olan, olmayan bütün mahlukat hepsi bunun içerisinde yer almaktadır. Bununla ilgili ondan fazla ayet-i kerime vardır. İkincisi şer'i iradedir. Allah-u Teala'nın dini ve şer'i iradesi denir buna. Resuller bunun için gönderilmiş, kitaplar bunun için indirilmiştir. Bu, Allahu Teala'nın sevdiği bir şey olsa da kevni iradeye tağluk etmedikçe bunun vukuunun gerekli bir şey olmadığı görüşüdür. Şer'i ve dini irade Allahu Teala'nın küfrü, isyanı ve günahları sevmediğini açıkça gösterir. Rabbimiz takdir edip yaratmayı dilese de onları emretmez ve onlardan razı olmaz. Allahu Teala dini ve şer'i iradeye tağluk eden şeyleri sever ve onlardan razı olur. Ayetlerde Allah sizin için kolaylığı diler, zorluğu dilemez. Allah size zorluk vermeyi dilemiyor. Allah sizden yükünüzü hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmış gibi daha Diğer ayetlerde de bunlar aktarılmıştır. Peki bu iki irade arasında fark ne? Kevni ve şer'i irade. Birincisi kevni iradede murad olunanın olması gerekli. Şer'i iradede bu gerekli değil. İkincisi şer'i irade Allahu Teala'nın sevdiği şeyleri kapsıyor, razı olduğu şeyleri kapsıyor. Kevni irade hem sevdiği hem sevmediği şeyleri kapsıyor. Bugün içki haramdır. Allah'ın sevmediğidir. Bugün zina Allah'ın sevmediği, yasakladığıdır. Ama bunlar insanın fıtratında şeytan faktörüyle beraber gelir. Allah bunlardan razı değildir ama imtihan dünyasında olduğumuz için kötülükler de yaratılmıştır. Hangi insan kötüye meyledecek, hangisi meyletmeyecek? Bu cüzi iradeyi de vermiştir ve bunların hepsini bilen Allahu Teala'dır. Yine kevni irade Allah'ın dilemesidir. Şer'i irade Allah'ın sevmesidir. Allah tevbelerinizi kabul etmek ister ayeti vardır. Bu en güzel örnektir. Allahu Teala'nın buradaki istemesi sevmesi manasındadır. Yani olmasını istemesi anlamında değil. Eğer öyle olsaydı bütün kullar tevbe eder, Allahu Teala da onların tövbesini kabul ederdi. Bu mümkün değil. Zira Adem oğlunun birçoğu inkâra düşmüş. Öyleyse Allah tevbelerinizi kabul etmek ister sözünün manası, tevbelerinizi kabul etmeyi sever demektir. İnsanların da cüz-i iradeyi iyi anlaması gerekir. İçki içen bir insanın bu benim kaderimde varmış demesi doğru bir kader anlayışı değildir, şeytanın konuşmasıdır. Madem bugün dünyada içki içmeyen insanlar da varsa demek ki içilmeye de biliyor diye düşünmek lazım. Aynısı zina için de geçerlidir. E, Allah beni böyle yaratmış, ben de zinakar bir şekilde yaşıyorum diye haşa. Allahu Teala suçlanamaz. Zina etmeyen, ne kadar zorlansa da o harama yönelmeyen insanlar buna en önemli ve en kolay ispattır. Allahu Teala iyiyi ve kötüyü işleyebilme potansiyeli bizlere vermiştir ki bu sınav olsun. Yoksa meleklerden bir farkımız olmazdı. Kader böyle açıklanabilir. Allah'ın kitabında kaza da iki çeşittir arkadaşlar. O cüzi i irade bir şeyi yapıp yapmamaktır. Üç tane nesne var karşımızda. Bir tanesinin haram olduğunu biliyoruz. Bir tanesinin şüpheli olduğunu biliyoruz. Haram mı bilmiyoruz ama şüpheli. Bir tanesi de helal. Ee, bazı insanlar direkt helali seçecekler. O kişiyi öldürseniz de harama meyletmeyecektir. Kimisi bana ne ya? Ben en tadı güzel hangisiyse onu içerim diyecektir. Kimi de şüpheli, şüphesiz beni ilgilendirmiyor diyecektir. İşte bunların seçim hakkını Allahu Teala kuluna vermiş. Kulu cüz'i iradesiyle bunlardan hangisini seçecek? Onu da bilen Allahu Teala'dır. Böyle düşünmekte fayda var. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Yaradılışı ilk önce bilen, kulunun ne olduğunu bilen, kurban olduğumuz Rabbimize Celle Celaluhu yalvarıyoruz. Ne olur? Ya Rabbi, bizlerin sonunu hayreyle, hayırlı insanlarla karşılaştıktan, hayırlı ameller taatler yaptıktan sonra, hayır üzere dirilenlerden eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Değerli dinleyenlerim, konuşulacak çok daha, Üzerinden geçilecek mevzu var ama hem vakit hem de siz kardeşlerimin dikkatlerinin dağılması veya sıkılmanızı istemiyorum. Lakin buradan şöyle bir çağrıda bulunuyorum. Eğer aklınıza özellikle deizmle alakalı, ateizmle alakalı kafanızı karıştıran bazı yerlerde izlediğiniz, okuduğunuz, bazı meclislerde duyduğunuz şeyler varsa soru cevap şeklinde... Bize mutlaka bu videonun altına yazın. Biz de zaman zaman eğer bildiğimiz şeylerse bunlara cevap vermeye çalışalım. Bilemediklerimiz var. Onları araştıralım, öğrenelim ve sizin sayenizde bu cevapları da paylaşmış olalım. Kısa kısa merak ettiğiniz şeyleri bize sorun. Onların cevaplarını da hep beraber yine bu paylaşımlarda insanlara sunmuş ve birilerine vesile olmuş olalım. Hepinizi en emin olan Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.